Din ne demektir? Din, itaat demektir. Kelime olarak boyun eğmektir. İbadetin daha geniş bir manasını içerir. Daha geniş çapta ibadet manasını içeriyor. İnanç da dindir, ibadet ve eylem de dindir. Düzenli yaşamak da dindir. Tek kelimeyle Allah'a boyun eğmek diye tarif edebiliriz. Dindar insan ne demek? Allah'a inanan, ona göre yaşayan, onun emirlerine göre yaşayan demektir. Dinsiz insan Allah'a inanmayan, keyfine göre yaşayan, düzenli yaşamayan demektir. Dini şöyle özetleyebiliriz. İnanç, düzen ve pratikleri Allah'ın emirlerine göre yaşamaktır. Kıyamete de din günü denilir Kur'an'da. Yani bu dünyada sen dini yaşıyorsun, kıyamette o gerçekler önüne gelecek, gösterilecek sana. Bu kelimeye başka bir manada verilmiştir müfessirler tarafından. Kıyamette dinin anlattığı hakikatler net olarak görünür. Yani hırsızlığın, zinanın, içkinin kötülükleri orada net olarak görünür. Burada biraz kapalı. Acaba içinde iyilik var mı, yok mu diye insan şüpheye girer. Orada dinin hakikatleri net olarak görünür. Veya başka bir manada verilebilir bu kelimeye. مَالِكِيَوْمِ dine. Din gününün sahibi ne demektir? Yani her şey orada direkt olarak Allah'a itaat ediyor. İster istemez itaat ediyor. Dünyadaki gibi imtihan şartları yüzünden bir miktar serbestliyet yoktur orada. Her şey, herkes Allah'a itaat etmek zorundadır. Boyun eğmek zorundadır. Ki din budur. Kavram olarak din budur. Yani ayırt edebilirsek inanç, ibadet ve ahirete göre yaşamaktır din.